Günaydın. Güzel bir haftaya başlarken havalarda baharın geldiğini haber vermeye başlamışken arkamızda nasıl bir kış bıraktığımızı bir anlamda da Türkiye'nin bu kışı online imza kampanyalarıyla nasıl geçirdiğinin bir özetini vermeye çalışalım bu programımızda. Maslak 1453 projesinin Fatih Ormanları'nın kullanımına yönelik başlatılan kampanya Change.org Türkiye ekibinin kurulduğu zamanlara denk gelen bir nevi umut veren bir merhaba kampanyasıydı. Yeşilist, süreci açıkladığı kampanyasında Fatih Ormanları'nın yanı başında 320 bin metrekarelik beton bir yapılaşmanın inşa edilecek olmasından Türkiye'nin ilk yeşil redberi olarak son derece tedirgin olduklarını söylemiş, kampanyayı ve başarı hikayesini hepimizle paylaşmıştı. Maslak 1453 projesinin sahibi Ağolu Holding'e yönelik olarak Change.org'da kampanya başlatırken, amaçlarını Maslak 1453 projesinin, Fatih ormanlarının yanı başında yükselmesini ve halka ait olan ormanın özel mülk gibi kullanılmasını engellemek olduğunu söyleyen Yeşilist, bu durumdan rahatsız olan herkesi kampanyanın hemen sahiplendiğini söylüyor. Bu kampanyada iki günde neredeyse 30 bin imza topladı. Sonrasında Ali Ağaoğlu katıldığı siyaset meydanı programında bir açıklama yapmak durumunda kaldı ve ormanda tek bir ağaç bile kesmediklerini söyledi. Bu açıklamaların hemen ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ormanın kullanım haklarının kendisinde olduğunu iddia eden Ali Ağolun'un bir açıklama yaparak böyle bir hakkın tahsis edilmediğini kamuoyuna duyurdu. Bunun üzerine Change.org'daki kampanyanın ses getirmesi üzerine gazetelerde Ağolun'un projeyi nasıl aldığını ve projeyi kim tarafından nasıl izin verildiğini sorgulamaya başladılar. 5 Kasım itibariyle Fatih Ormanlarının Kullanım Hakkı Bizde ibaresi Masak 1453 internet sitesinden kaldırıldı. Dahası Masak 1453'te ev sahibi olanların açık olan etkinlikleri için kullanması planlanan My Forest yani orman projesi de internet sitesinden çıkarıldı. Tüketici Örgütleri Federasyonun yanıltıcı reklam yayınladıkları gerekçesiyle Ağolu Holding'e dava açtı. En son olarak ise Yeşil Binalar Konseyi'ne yapılan başvuru sonucunda internet sitesinden Lead Gold sertifika adayı ibaresi de kaldırıldı. Bütün bunlar sadece bir hafta içinde kampanya yarattığı etkiyle gerçekleşti ve sadece bir başlangıçtı. İlerleyen günlerde birbiri ardına oluşan gelişmelerin sonucunda Fatih Altay ile gazetedeki köşesinde Ağolu Holding'in orman kullanma hakkını nasıl aldığını açıklayan bir yazı yazdı. Birkaç gün sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık canlı yayında yaptığı açıklama ile Ağolun ortağı olduğu AKC Petrol'ün Fatih Ormanları'nda mesire yeri işletme ruhsatını iptal ettiklerini duyurdu. Bu Maslak 1453 projesinin Fatih Ormanları'nı kullanamayacağı anlamına geliyordu. Daha sonraki süreçte TMOB'un açtığı dava ile inşaata dayanak sağlayan plan da iptal edildi. Bu gelişmelerle sadece orman kullanımı kaldırılmadı, inşaat projesinin geleceği de bir bakıma muallak hale geldi. Gelelim hayvan hakları konusuna. Öykü Yağcı'nın Groupon Şehir Fırsatı isimli grup satın alma sitesine yönelik başlattığı kampanyanın talebi, Yunus Parkı'ndaki gösterilerin bir eğlence olarak görülmemesi ve Groupon Şehir Fırsatı'nın bu etkinliklere indirimli biletler satmamasıydı. Groupon Şehir Fırsatı binlerce kişinin tepkisinin sonucunu dikkate aldı ve Yunus Parkları'na Öykü'nün deyimiyle deniz hapishanelerine verdiği desteği geri çekti. Doğaya saygılı, duyarlı bireylerin hareketi geçmesi sayesinde, Yunus Parkı'na bilet satışı ve parkın reklamına artık Groupon sayfalarında yok. Bu şirket adına çok iyi bir gelişme. Bunun sonucunda yaptığı açıklamada öykü bu kampanya başarıya ulaştı ama bundan böyle hep birlikte özgürlük için mücadele etmeye hak ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Destek veren herkese teşekkür ettikten sonra işin bitmediğini şimdi sıranın Grupanya sitesinde olduğunu söyledi ve yeni mücadelenin adresini verdi. Eğer siz de Grupanya yönelik düzenlenen imza kampanyasını incelemek isterseniz change.org/grupanya-yunusları adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu kışın güzel haberlerinden biri de Çisil Tolga tarafından başlatılan imza kampanyasıyla geldi. TürkSel'in hizmetlerinden biri olan Yolda Takip yani kullanıcının lokasyon bilgilerinin bir diğer kullanıcıyla paylaşılması esasına dayanan servisin kadınların eşleri tarafından takibinin ve dolayısıyla aile içi şiddetin oluşacağı Zeminleri destekleyen bu servisin kaldırılması için başlatılan kampanyanın geçtiği yolu ve başarı öyküsünü bakın nasıl anlatıyor Çesil. Mutlu Haberi Radikal Gazetesi yazarı Pınar Öğünç'ten almış. Yazısında bu konuya yer veren Pınar Öğünç, Türksel'de kurumsal iletişim ve ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Koray Öztürk'lerin iyi niyetle çıktıkları yolda uygulamanın bu şekilde kullanılabileceğini hiç düşünmediklerini söyleyerek lafa başladığını anlatıyor. Taksicilerden çocuklara Alzheimer'ın yaşlıların kayıp vakalarından doğal afet hallerine lokasyon bazlı uygulamaların ne kadar faydalı olabileceğinden söz eden Koray Öztürkler, lokasyon bazlı hizmetlerin bütün dünyada çığ gibi büyüdüğünü fakat servis hakkında Türkiye'de söylenenlerde bir haklılık olduğunu söyleyen Koray Öztürkler, kadın konusunun bu kadar sahiplenmişken bırakın bunun bir parçası olmayı yanından bile geçmeyi istemeyiz diyerek, Yapmıştı açıklamasını uygulamanın tek başına büyük ticari kazançlar öngören bir uygulama olmadığını kaldı ki olsa bile bu durumda iki dakika bile düşünmeden durduracaklarını belirten Öztürkler servisin şu anda durdurulduğunu konuyla ilgili yapılan reklam ve pazarlama çalışmalarının geri çekileceğini ve bu hizmeti satın alanların bilgilendirileceğini açıkladı. Sonrası için ise Koray Öztürkler uygulamaların iyi yönlerinden vazgeçmeyi tercih etmediklerini ama bütün ihtimalleri dikkate alarak yanlış anlamaları giderecek bir şekilde bir planlama ve sunum yapacaklarını söylüyor. Bu noktada Pınar Önc kendisine masa başında öngörülemeyecek ihtimalleri ve bunlarla nasıl tedbir alınabileceğini en iyi kadın örgütlerinin bilebileceğini ve planlama sürecinde onları da dinlemenin önemli hatırlattığında böyle bir iş çok sıcak baktıklarını söylemişti. Bunun önemli bir adım olduğunu ve bu işin takibini bırakmayacaklarını söyleyen çizgi Tolga Türksel'in internet sitesinde uygulamanın kalkmış olması, arama motorlarında aratıp girince böyle bir sayfa bulunamadı yazısını ve bunu da bütün e, imzacıların desteğiyle kazanmış olduğunu diyerek teşekkür ediyorum. Son olarak İzmir'de bisikletlerin izbana yani toplu taşımaya, metroya alınması için mücadele veren şeref alım için güzel bir haber geldi yeni yılda. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren İzban ve İzmir metrosunun belirli saatlerde bisiklet kabul edilmeye başlandığı haberiydi bu. Bu kampanyada hiç üşenmeyip bisikletle ilgili fikirlerini yazan ve destek olan ve görsün diye arkadaşlarıyla bunu paylaşıp sesi çoğaltan tüm destekçilere sonsuz teşekkür eden Şeref Alım. Bunun kazanılmış bir hak olduğunu söyledi ve kazanan tüm imzacıları tebrik etti. Gelişmiş ve sağlıklı toplumlar bisiklet kullanımına önem verir diyen Şeref. Kendisinin de İzmir'de halkın bu konuyu önemsediğini düşündüğünü, bisiklet kullanımının yaygınlaşmış bir toplumda yaşarsa kendisinin mutlu olabileceğini ancak söylüyor. Evet, bisikletli günler bizi bekliyor. Çarpık neden kadın haklarına, bisikletten ulaşıma, hayvan haklarından, yunusların eziyet çekmemesi için pek çok güzel gelişmelerden sadece birkaç sınırlı örnek burada size sunduk. Görmek istediğiniz değişimin daim olması dileğiyle esenlikler.